Hamd-i Keder, salat Keder. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala Rasulü'ne Muhammedin ve ala alihi ve sahfihi ecma'in. 10. Madde, aciz kalmak dışında müminleri cihattan hiçbir şey al Aciz kalınması durumunda ise cihada hazırlık yapılması gerekir. allah Teala şöyle buyurur. <gülüyor> Üstün durumdayken gevşeyi barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla hissetmeyecektir. Müslümanlar, güçlü ve düşmandan üstün durumda oldukları sürece karış ateşkes olmaz. Aksine, fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar savaşa devam edilir. Çünkü Kur'an'da cihad ile ilgili olarak inen en son ayet, şu ayet, şudur. Haram çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her güzetleme yerinde oturup itin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse, artık yollarını serbest bırakır. <gülüyor> Doğrusu Allah bağışlayan ve merhamet verenindir. Bu ayet ve aynı suredeki cizaye ayeti genel olarak savaşı emretmektedir. Ve cihat ile ilgili inen en son ayet olup mensup da değildir. Buhari'nin Beradan radıyallahu anhu rivayet ettiği hadis göre Beran'ın kendisi şöyle demiştir: "İnen en son sure Berat Tevbe suresidir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onu takip eden halifeleri müşrikler ve kitap ehliyle savaşırken bu hüküme göre hareket etmişlerdir. Allah'ın izniyle bu konu 13. maddede ele alınacaktır. Cihada ancak acizlik engel olabilir. Bu nedenle kafirlerin, Müslümanların silah sahibi olmalarını sürekli engellemeye çalıştıklarını görmekteyiz. Allah-u Teala bu durumu şöyle belirtir: O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız, gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Yukarıda belirttiğimiz gibi acizlikten dolayı cihat ameli yerine getirilemiyorsa bunun için hazırlık yapmak vacip olur. Çünkü Allah-u Teala onlara, düşmanlara karşı gücüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayıp buyurmaktadır. İbirtemiye e şöyle söyler. Bunu söyler. Bunu şöyle söyledi, bunu söyler. Şimdi biz e, bu okuduğumuz fıkradan ki zaten İslam'ın da kesin şeyi budur, İslam'ın da kesin emri budur. Normalde Müslümanlar ile müşrikler arasındaki asıl münasebet nedir? Asıl münasebet, velâ ve bera münasebetidir. Anlatabiliyor muyum? Yani cihat münasebeti demeyelim buna. Müşrikler ile Müslümanlar arasındaki münasebet, velâ ve bera münasebetidir. Yani Müslümanlar onlara karşı ne yaparlar? Beraet uygularlar. Cihat ise bu beraetin neyidir? Cihat ise bu beraetin bir parçasıdır. Öyle mi? Yani beraetin, onlardan beri olmanın en üst sınırı nedir? Onlara karşı Allah yolunda cihad etmektir. Onların kelimesini tüketmek için onlara karşı Allah yolunda cihad etmektir. Ondan dolayı Müslümanlarla onlar arasında böyle bir şey olduğunda Müslümanlar ne yapabilirler? Güçlü oldukları durumlarda bu beraetin en üstü olan cihadı uygularlar, güçsüz oldukları durumlarda davet yaparaktan ve fiili olaraktan onlardan ve onların dininden teberrih ederekten bunu gerçekleştirmiş olurlar. Lakin bu güçsüzlük durumu cihadın hükmünü ilga etmez, öyle değil mi? Sadece cihadın hükmünü, şartları oluşturup ee, cihad etmek için bir şey, bir zaman belirler. Mesela şöyle söyleyelim, farklı bir örnek verelim, namaz. Namazda ayakta kılmak bizim üzerimize vacip midir? Farz mıdır? Farzdır, öyle değil mi? Ayağımız kırıldığı zaman. Mesela ne yaparız namazı? Oturarak kılarız öyle değil mi? Namazın farzı bizim üzerimizden ama düşmez yani acizlik halimiz o farzı ilga etmek için yeterli bir sebep değildir. Sadece o farzı eda edebilecek seviyeye gelene kadar arada bir boşluk, arada bir pay bırakır. Lakin cihatla diğer farzlar arasında şöyle bir fark var. Her farz ne olursa olsun acizlik durumunda insanlar düşer öyle değil mi? İmkan dahilinde onu yapar. Diğer farzlarda bir şey yapmak bizim elimizde değildir. Yani mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki bana iki ayak vermedi. Örnek veriyorum. Ben illa iki ayak bulup, iki ayak takıp ayakta namaz kılacağım protezle benim üzerime böyle bir vacip söz konusu değil. Öyle değil mi? Allah bana ayak vermemiş, yapabilecek bir şey yok. Herkese benim elim kırıldı diyelim. Ayakta duramıyorum, uzanmam lazım mesela. Veya alçıda. Hadi bir an önce serum vurayım, iğne burayı bu elimi iyileştireyim, Benim ayağa kalkıp namaz kılmam lazım. Benim böyle bir sorumluluğum yok. Ama cihatta eğer ben acizsem, cihadı ifa edemiyorsam, o cihadı oluşturabilecek hazırlığı yapmak gene benim üzerime aciz. Yani cihattaki fazla, diğer fazlardaki acizlik durumu arasındaki fark bu. Diğer fazlarda durumu iyileştirmek benim üzerime farz değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Allah Azze ve Celle'den olduğu için kendi iyileştiği zaman, düzeldiğim zaman ben bunu yaparım. Ama cihatta bu böyledi. Yani ne yapalım elimize imkan yok işte bugün yapabilecek bir şey yok. Ee, aciziz, gücümüz yok. Böyle bir bahane yok. Acizsen, gücün yoksa o zaman ne yapacaksın? Güç oluşturacaksın. Bu da senin üzerine ne? Allah savaşmayı da sana, cihad etmeyi de sana farz kılmış. Ee, savaş için, cihad için oluşturulabilecek o hazırlığı da senin üzerine farz kılmış. Öyle değil mi? Ondan dolayı ikiside ne? İkisi de senin üzerine farz olan şeyler. Yani cihattaki acizliği, diğer ibadetlerdeki acizlikten ayıran fark yönü bu. İkinci madde, burada bilmemiz gereken madde, müşrikler ile Müslümanlar arasındaki ilişki ne ilişkisidir? Dostluk ve düşmanlık ilişkisidir. Vela ve berâ ilişkisidir. Güç durumunda Müslümanlar berâ'nın son haddi olan onlarla el ile cihad ederler. Ama güçsüzlük durumunda kuvvetin olmadığı durumlarda Müslümanlar ne yaparlar? Davet, hakkı aykırmak, hakkı açığa vurmak onlardan dinsel beraeti uygulamak suretiyle onlardan beri olmayı gerçekleştirilir. Anlatabiliyor Ama hiçbir şekilde bu anlamdaki o Müslümanla kafir arasındaki ilişki e, hani bizim oradaki bir deyim ne? emci ilişkisine dönmez yani. yani. Hepimiz kardeşiz, kardeş kardeş geçinelim. Allah'ımız bir, kıblemiz bir işte efendim veyahut da aynı Allah'a inanıyoruz, hepimiz ahiret gününe inanıyoruz. Hepimiz işte kitaba inanıyoruz, onlar İncil'e inanıyor, biz işte falan. Böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey yok. Yani bunun sebebini de anlatacağız. Niye böyle olduğunu da anlatacağız. İslam'da kafir ile müşrik arasında şeyhin ileride gelecek çok güzel bir sözü var. Allah'a karşı gelen, Allah'a kafa kaldıran her insan, yeryüzünde en hakir olmaya, en zille sahibi olmaya hak sahibidir. Çünkü yeri ve göğü yaratana karşı nankörlük yapmıştır. Kendi vefa beklemesin kimseden. Öyle değil mi? Yani bir müşrik düşünün, ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar bir müşrik işte hani barışa, bizde iyi geçinmeye yanaşırsa yanaşsın, bu bir defa yerin ve göğün Rabbine karşı zulüm etmiştir. Yerin ve göğün Rabbinin hakkını çiğnemiştir. Yerin ve göğün Rabbine karşı nankörlük yapmıştır. Onun verdiği nimetlerin şükrü olan tevhidi yerine getirmemiştir. Kimseden de bunu beklemesin. Öyle değil mi? Yaratanına karşı nankör olan, yaratılandan da nankörlük görür. Öyle değil mi? Yaratılandan karşı alçaklık yapan aynı şekilde alçakça bir muameleye nedir? Alçakça bir muameleye müstehaktır. İşte bundan dolayı müşrik, her halükarda Müslümanla müşrik arasındaki ilişki dostluk ve düşmanlık nedir? Dostluk ve düşmanlık ilişkisidir. Yani onlara karşı bir düşmanlığımızı, e, beraetimizi, onlardan beri olduğumuzu, onlardan uzak olduğumuzu ilan etmekle neyiz? ilan etmekle güç durumunda tabii imkan durumunda mükellefis. Evet, devam edelim. Yukarıda söylenenlerden anlasılmaktadır ki Müslümanlar ile kafirler arasındaki <gülüyor> ilişki savaştır. Ateşkes veya anlaşma şeklinde barış içinde olmak ise istisna durumudur. Hı. Bu istisna ise ancak zaruret ve acizlik halinde söz konusu olabilir. Çünkü evet. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Hı. Östün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. İbn-i Kuddam Rahimullah şöyle der. Ateşkesin anlamı, bedeli, bedelli veya bedelsiz olarak düşman ile geçici bir süreliğine savaş savaşa ara verilmesidir. Muhadene ve muvadoa veya muahede olarak isimlendirilir. Bu caizdir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurur. Allah ve resulümem kendileriyle anlaşma yapmış olduğumuz müşriklere bir ihtar. Başka bir bir ayette ise Allahu Teala şöyle buyurur. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işlendir, bilendir. Şimdi bakın burada, yani bu kısımla alakalı şöyle bir mevzu var. Yani bunu mutlaka üzerinde durmamız gereken bir mevzu var. Şimdi birileri diyorlar ki misal, işte müslümanlar, yani müslümanlarla diğer tüm insanlar arasındaki ilişki ne ilişkidir? Barış ve kardeşlik ilişkidir diyorlar, öyle değil mi? Biz diyoruz ki bu mümkün değil. Neden dolayı bu mümkün değil? Yani biz muhkem naslara gittiğimiz zaman Allah ve diyor ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Onlarla yeryüzünde fitne kalmayıncaya Ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yapın? Savaş yani otorite, hükümranlık Allah'a verilincaya kadar. Hakkese biraz önce geçen ayette فَاِذًا سَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمُ فَاقْتُرُ <الْمُشْرِكِن> Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri ne yapın? Öldürün. Hais wajettumhum <gülüyor> ya khalidiniz yerde onları öldürün. Peki nerede ölüm emrini Allah savaşı durduruyor? Fe in tabu eyer şirkten tövbe ederlerse. Öyle değil mi? O halde savaş ne oluyor? Fe ihwanukum fid din ve yauta fehllu sebilahum. Onların yollarını bırakın. Hakeza mesela peygamber ne diyor? Umirtu en uqatila nase hatta yashhidu en la ilaha illa Allah ve en Muhammedan rasulullah. Ben insanlar kelime-i tevhid'i söyleyene kadar onlarla savaşmakla emr emrolundum. Bu baktığımız zaman ortaya hemen direk olarak ne çıkıyor? Yeryüzünde insan dediğimiz varlıkta şirk olduğu müddetçe cihat mefhumu nedir? Cihat mefhumu dilidir. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü Allah azze ve celle savaşı, cihadı öldürmeyi şirkin varlığına ve şirkin ortadan kalkmasına bağlamıştır. Şirk varsa cihat vardır. Şirk ortadan kalktığı anda, tövbe hasıl olduğu anda cihat da ne olmuştur? Cihat da bitmiştir. İlişkinin temeli buna bağlıdır aslında. Yani Müslümanı kimsenin zihniyeti, kafası, ondan sonra şekli, şemali, cinsi, ırkı, milleti bağlamaz. Müslümanı ne bağlar? Karşısındaki insanın dini bağlar, öyle değil mi? Karşımızdaki insanın dini şirk üzere ise bu ne demektir? Bizim bununla demek ki bir şekilde cihat etmemiz nedir? Bizim bununla bir şekilde cihat etmemiz lazım. Ama karşıdaki insan Müslümansa, Ciri, cırkı, insi, cinsi ne olursa, memleketi ne olursa bizim arasındaki problem ne olursa olsun biz buna karşı o İslam'daki cihat anlamındaki cihadı ne yapmayız? Ona bu anlamda bir cihat yapmayız. Ve burayla ilgili yani bu meseleyle alakalı, bunu daha önce de söylemiştik. Tekrar mahiyetinde söylüyorum. Bunu bilmeyen bir insan yani bunu anlamayan bir insan sadece bu meselede değil ha. Yani mesela diyelim ki işte İslam'da cihadın varlığı, şirkin varlığına bağlıdır. Şirk varsa da cihat vardır. Yani bu formülü bilmeyen bir insan Müslümanla kafir toplumlar arasındaki ilişkiyi bilmediği gibi aynı zamanda velev cihad ediyor olsa bile ya yapmış olduğu cihadın esasında hedeften sapacaktır veyahut da cihadı bitirdikten sonra başkaları gelecektir o cihadın meyvesini yiyecektir Yanlış hatırlamıyorsam bunu daha önce de anlatmıştık öyle değil mi? Yani bir insan tekrar söylüyoruz Bu sadece bu okuduğumuz mevzuyla alakalı bir mevzu değildir Cihadın ne için yapıldığını bilmiyorsa eğer ya yapmış olduğu cihad esnasında şeyden sapacaktır, hedefinden sapacaktır, yoldan menheşten sapacaktır veya o cihadını yapacaktır, bitirecektir. Allah yolunda her türlü cefayı, çileyi çekecektir. Ama neden? Ama başkaları gelecektir, onun meyvesini yiyecektir. Örnek veriyorum, mesela biz ne diyoruz? Cihad ne için yapılır? Cihad sırf şirkin varlığından dolayı yapılır. Şimdi bu mefkurede olan bir insan, yani bu kafada olan bir insan cihad ederken Diyelim ki karşısındaki adam İngiliz. İngiliz çıktı gitti. Bu defa karşısına yerel, yerel bir adam geldi. Yani kendi dilinden, kendi ırkından bir adam geldi. Hiç şey değişir mi? Hiç adam bir duraksama yaşar mı? Yaşamaz. Çünkü adam zaten karşısındaki İngiliz olduğu için savaşmıyor. Öyle değil mi? Karşısındaki müşrik olduğundan dolayı savaşıyor. Öyle mi? Bu müşrik gitti, yerine başka bir müşrik geldi. İsterse babası olsun. Hiç hedeften sapmaz. Öyle değil mi? Savaş olduğu gibi devam eder. Ama bunu anlamayan bir adam Sadece cihad, sırf Amerikalılarla cihad etmek zorundayız kafasında olan bir adam. Amerikalı çıkıp yerine gidip işte oranın kendi milletine, kendi ırkından biri geldiği zaman pat diye çakılır kalır. Şimdi ne yapacağız? Niye? E çünkü bu da bizim gibi La ilahe illallah diyor. Bu da bizim gibi namaz kılıyor vesaire vesaire. Yani daha cihadın esnasındayken ne olur? Cihadın esnasındayken mutlaka şey olur. E, hedeften ve meneşten sapma, belbele, fitne, safların bölünmesine ne olur? Safların bölünmesine sebebiyet verebilir. Mesela nedir? Sana iki kuruş veriyor diye bir halkı Müslüman görmeye başlayabilirsin. Örnek olaraktan. Şimdi böyle bir, e, böyle bir cihat anlayışı olabilir mi? Ha müşrik müşriktir, Ebu Talip olabilir ama. Öyle değil mi yani? Müşrik her zaman müşriktir. Ama müşrik Ebu Talip olabilir, sana yardım edebilir. Senin yanında yer alabilir. Veya Dünyanın bazı bölgelerinde olduğu gibi, sen cihadını yaparsın, bitirirsin, ona sonra geçersin, kenara oturursun, dersin, kim, yani yönetimde kim bulunuyorsa, yani kim yönetimde bulunuyorsa bulunsun. Bu da cihad eden adamların niye cihad ettiklerini anlamadıklarını gösterir. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü senin cihad etmendeki tek gaye şirk kalmasın ve otorite Allah'ın olsun. E sen bu kadar uğraştın, canını, kanını, malını verdin, cihadı başarıya getirdin, ulaştırdın, ondan sonra ben çekileyim, e kim geliyorsa yönetime yönetim bizim işimiz değil. E dersen sen demek ki baştan niye cihat ettiğini bilmiyorsun. Yani Allah azze ve celle'nin istediği cihatla senin yaptığınlar arasında ne yoktur? Senin yaptığınlar arasında bir alaka yoktur. Senin zaten cihattaki gayen o seni yönetimde yönetime yönetimi kendilerine bıraktığın insanları ortadan kaldırmak için sen cihat ediyorsun. O zihniyeti ortadan kaldırmak için cihat ediyorsun. Yani bu aslı anlamayan bir insan Sadece müşrikle Müslüman arasındaki ilişki ne olur noktasında yanlışa düşmez. Aynı zamanda cihadın esasları ve cihadın sonucu yani meyvesini koparırken de hataya ne yapacaktır mutlaka. Hataya düşürecektir. Dünyanın bazı yerlerde olduğu gibi savaşır, Müslümanlar kanını, canını ortaya koyar. Ondan sonra Hı. cihad biter, e, Müslümanlar gider bir köye geçer. Oranın kafirleri geçer yine bir parlamento kurar. Orada Allah'ın indirdik indirmedikleriyle hükmetmeye devam ederler. Bu cihad değildir. Bu nedir? Bu bir vatan savaşıdır. Ondan öteye ne yapmaz? Ondan öteye kesinlikle geçmez. Anlaşıldı burası değil mi? Anlaşıldı. Demek ki cihat nedir? Karşımızdaki kim olursa olsun. İster baba, ister ana, ister çok iyi müşrik, kötü müşrik. Cihat şirkin varlığına bağlıdır. Ve insanlar tevhidi kabul edinceye kadar veya tevhidle insanlar arasında engel olmaktan çıkıncaya kadar. Yani zeril bir durumda. Müslümanların hükmü altında yaşayacak seviyeye gelinceye kadar cihat nedir? Otorite Allah'a ait. Otorite zaten Allah'ındır yani yerel anlamda, beşeri anlamda, otorite Allah'a verilinceye kadar cihat bakidir, cihat devam eder. Evet. Mervan ve Misvar bin Mahram eden Rasulullah'ın savaşmamak üzere Hulebiye'de müşrik ile 10 yıllarına ateşkes anlaşması anlasması yaptığı riayet edilmiştir. Müslümanlar bazı dönemlerde zayıf durumda olabilirler. Bu durumda Müslümanlar için belli bir mas maslahatın bulunması şartıyla acizliklerini ve eksiklerini giderinceye kadar düşman ile ateşkes anlaşması yapabilir. Bu ise Müslümanların kafirlere karşı savaşma güçlerinin bulunmaması veya ateşkes yapmakla kafirlerin İslam'a girmelerinin umudu yahut cizye vermeleri veya İslam'ın İslam hükümlerinde boyun eğmeleri gibi bir yaraların olması durumda, durumlarıdır. Bu durumların sabit olmasında bile belli bir süreyle kayıtlamadan ateşkes anlaşması mutlak olarak yapmak caiz olmaz. Çünkü bu cihadın tümden terk edilmesine yol açabilir. Görüldüğü gibi İbn Kuddame, İbn-i Kuddame rahimahullah i̇bn bir daha oku. İbn-i Kuddame. İkdaha D yok. Ben normalde yanlış telaffuz ediyorum. Şeyim dönmediğinden dolayı. Yani normalde tek tek D ile okuyacaksınız. Çift D ile değil tamam İsmi o. Ben telaffuzum, benim yanlış. İbn-i Hudame ateşkes anlaşmasının ancak ümimlilerin maslahatlarının güzeltilerek yapılabileceğini söylemektedir. söylemektedir. Nebevi rahimallah şöyle der. İmam veya onun vekili tarafından olmadığı sürece, Müslümanlardan birinin bir topluluk ile ateşkes anlaşması yapması caiz olmaz. Çünkü bunun bunu herkesin yapmasının caiz olması durumunda, her bir fert Müslümanların yararı onlar ile savaşmakta olmasına rağmen bir bölgenin halkı ile ateşkes anlaşması yapabilir. Bu ise zararının atmasına sebep olur. Bu nedenle ateşkes anlaşmasını ancak imam veya bekili yapabilir. Eğer ki imam düşman, düşmandan üstün bir durumda ise ve herhangi bir mazlumat da değilse ateşkes anlaşması yapılması caiz değildir. Çünkü Allah'tanlar şöyle buyurur: Hı. Üstün durumdayken gevşik bar barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyiz. Evet. Şimdi bakın. E, diyelim ki mesela örnek veriyoruz. Dedi ki ilişkimiz belli bizim. Ama öyle bir durum olur ki Müslümanlar aciz olur. Müslümanların savaşma imkanı söz konusu olmaz. Veyahut da Müslümanlar için çok ciddi bir maslahat söz konusu olur. Bu tip durumlarda Müslümanlar ne yapabilirler? Müslümanlar müşriklerle anlaşma yapabilirler. Yani savaşmamak üzere anlaşma yaparlar. Ve Müslümanlar karşı taraf anlaşmasını bozmadığı müddetçe de sonuna kadar anlaşmasına bağlı kalan nedir? Bağlı kalan taraftır. Şimdi bunun delili ne? Bunun delili Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın çevresindeki müşrik kabilelerle yapmış olduğu anlaşmalar. bir. ve en belirgin olanı da Hudeybiye'de Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın 10 yılıgına Mekke'li müşriklerle ne yapması? Bir anlaşmaya varması, savaşmamak üzere ve birbirlerine karşı zarar vermemek üzere bir anlaşmaya varmış olmasıdır. Tabi sonra kim bozdu bu anlaşmayı? Mekkeli müşrikler bozdu. Öyle değil mi? Tabi bunun olabilmesi için yani anlaşmanın olabilmesi için şu en dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Birincisi Müslümanların aciz olduğu bir durum olacak. Yani Müslümanların buna gerçekten ihtiyacı olacak. En başta bilinmesi gereken. Çünkü eğer Müslümanlar güçlüyse, Müslümanlar kuvvetliyse ve şirk ve müşriklik yeryüzünde varsa Müslümanların üzerinden cihat nedir? Müslümanların üzerinden cihat farzdır. Ama Müslümanlar diyelim ki daha büyük bir maslahat veya o anki acizlikten kaynaklanan bir sebepten dolayı anlaşma yapabilirler? Anlaşma yapabilirler. İkincisi, bu anlaşmayı müşriklerle yapacak adam ya İmam-ı Azam olacak, yani müminlerin halifesi olacak veyahut da halifenin naibi, yani halifenin kendi yerine tayin etmiş olduğu sözcü, ordu komutanı olabilir, vali olabilir, elçi olabilir vesaire veyahut da bu müşriklerle yapacak. Niye? Çünkü yoksa aksi halde her insan, ya cihattan kaçmak için, ya rahat'a bakmak için kendi kafasına gelen müşriklerle ne yapabilir? Müşriklerle eman akdi veyahut da müşriklerle toplu olarak bir barış akdi yapabilir. Ondan dolayı, müşriklerle bu akdi yapacak olan, yani genel anlamda, mesela şimdi diyelim ki, bir müşrik, şurası bize ait bir toprak olsun, tamam mı? Şu kapıdan bir müşrik içeriye girsin, ben bizden herhangi biri bu müşriye şey yapabilir mi? Eman verebilir mi? Verebilir. Kadın da verebilir, çocuk da verebilir, köle de verebilir, normal bir müslüman da verebilir. Ama diyelim ki karşıdan büyük bir ordu geliyor. Yani bir, büyük bir savaş ordusu geliyor. İçimizden herhangi biri bunlara eman verebilir mi? Veremez. Niye? Çünkü bir kişiye eman önemli değildir. Ama sen koca bir topluluğa, koca bir orduya, koca bir devlete eman vereceksen böyle umumi meseleler kimi bağlar? Böyle umumi meseleler halifeyi veya orada bulunan şey bağlar. Orada bundan neyi bağlar? Orada bulunan emiri bağlar. Anlaşma da böyle bir şey. Yani bir tane müşrikle anlaşma yapılabilir. Hani bizim topraklarımıza girdi. Tamam sana ben eman veriyorum rahat bir şekilde gez, ticaretini yap. Ondan sonra çık git denilebilir. Ama koca bir devlete eman verebilmek için ne lazım? Bir tane imamın veya imamın naibi dediğimiz, nasıl ki yani wow, dammenin yerine niyabet ediyordu ya, nahibde, herkese imama niyabet edecek bir tane adamın ne yapması lazım? İmamın izniyle ona niyabet eden bir tane adamın bu işi yapması lazım. Buraya kadar anlaşıldı herhalde. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi asıl mesele yapılan anlaşmalarda, müşriklerle yapılan anlaşmalarda bir süre olabilir mi yoksa bu süresiz olur mu? Şimdi bazı alimler demişler ki şimdi ittifakla, ittifakla, müşriklerle süresiz anlaşma yapılamaz. Yani hani bütün ömür boyunca, hayat boyunca biz anlaşmalı bir şekilde yaşayalım. İttifakla böyle bir şey yapılamaz. Anlatabiliyor muyum? Peki ne kadar yapılabilir? Yani bir sene mi, iki sene mi, beş sene mi, on sene mi yani müşrikler de Bazı alimler demişler ki, on seneye kadar yapılabilir, on seneden sonra yapılamaz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece on sene yapmıştır. Peki bu normal usule göre doğru mudur, uygun mudur? Değildir. Çünkü biz bir konuda hüküm çıkarabilmemiz için ne lazımdı bize? Sarih ve sahih, öyle değil mi? Tamam bu sahihtir ama sarih değildir. Yani peygamber ben 10 sene yapıyorum, 10 seneden başka yapılmaz deseydi hem sahih hem de salih olacaktı öyle değil mi? Ama sadece peygamberin fiil olarak 10 senelik bir anlaşmaya varması 10 senenin dışında anlaşma yapılmaz, ee, görüşünü ne yapmaz? Görüşünü ortaya çıkarmaz. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki burada e, ittifak edilen nokta süresiz bir şekilde müşriklerle ne yapılamaz? Müşriklerle anlaşma yapılamaz. Peki neden? Nas var mı? süresiz bir şekilde müşriklerle anlaşma yapmayın diye. Böyle bir nas var mı? Yok. Peki bunu nereden çıkarıyor âlimler? Yani süresiz bir şekilde müşriklerle anlaşma yapılmaz diye. Süresiz bir şekilde, süresiz bir şekilde müşriklerle anlaşma yapılmaz. Bunun dayanağı ne? Şimdi hatırlıyorsanız biz demiştik ki, daha önceden, nasıl ki vacibin, sendisiyle tamamlandığı her şey nedir? vaciptir. Ha harama götüren kesin olarak harama götüren her şey de nedir? Haramdır. Öyle değil mi? Cihadsızlık hali nedir? Ümmetin farzı kendinden düşürmesidir. Haramdır. Yani cihada kadir olan, cihada kudretli olan bir topluluğun cihad etmemesi nedir? Haramdır. E süresiz ateşkes neye sebebiyet verecek? Süresiz ateşkes cihadsızlık haline sebebiyet verecek. Yani ateşkes kendi zatından dolayı haram değildir. Öyle değil mi? Süresiz ateşkes bir harama, zatından dolayı haram olan yani cihadsızlığa sevk edeceğinden dolayı, kesin olarak yani sevk, ihtimal değil bu. Kesin sevk edeceğinden dolayı, bu sebepten dolayı ne olur? Bu sebepten dolayı haram olur. Buraya kadar şey yapıldı değil mi? Buraya kadar anlaşıldı. Hâkese bu bize neyi de öğretir? Bu bize dünyanın bazı bölgelerinde müşriklerle ittifak yapan, müşriklerle anlaşma yapan, müşriklerle belli bir süreye kadar savaşsızlık hali ilan eden müslümanları tekfir eden belihlerin ee, bu konuda işte sanki bu bir velayetmiş, sanki bu bir dostlukmuş gibi algılayıp müslümanları tekfir etmeleri de nedir? Müslümanları da tek tekfir etmeleri de şeriat noktasındaki cehaletlerinin bir göstergesidir. Çünkü müslümanlar aciz oldukları durumlarda, güçsüz oldukları durumlarda müşriklerle ne yapabilirler? Müşriklerle anlaşmaya varabilirler. Evet. i̇bn Kesir, Rahmi üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla etkilemeyecektir. Ayetinin tefsirinde şöyle der. Gevşemeyin. Yani düşmana karşı zayıflık göstermeyin. Barışa çağırmayın. Yani ateşkes çağrısı yapmayın. Sayı ve hazırlığınızla sayı ve hazırlığınız daha fazla ve sizler daha üstün durumda Müslümanlarla Müslümanlar ve kafirler arasında savaşın kesilmesine ve ateşkesin yapılmasına çağrı yapmayın. Üstün durumdayken iken parça çağırmayın. Yani düşmanın galip durumda olduğunuz sürece bunu yapmayın. Ancak Müslümanların <gülüyor> hacmine göre kafirlerin sayısı ve kuvveti daha çok ise ve İmam ateşkes anlaşması yapmanın Müslümanların yararına olduğunu görürse bunu yapabilir. Aynen Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem o deviyede müşriklerin engellemeleri, engellemeleri engellemesiyle karşılaştığı ve barış yapmaya çağırdığı çağırdıkları zaman bunu yaptığı ve müşrikler ile 10 yıl 10 yıl savaşı ertelediği gibi. Allah sallalının Allah sizinle beraberdir buyurması düşmana karşı zafer ve üstünlüğü müjdelemektedir. Yani bu o daha önce de konuş anlattığımızda. Bu işte e, Muhammed suresindeki ayet-i kerimede üstün durumdayken e, gevşeyip ne yapmayın? Gevşeyip barışa çağırmayın. Ayet-i kerimesi bize neyi gösteriyor? İşte İbn-i Kesir'in Müslüman güçlüyken Müslüman ne yapmaz? Kafirlerle barış yapmaz. Eğer onlar hala kafir durumdarlarsa, müşrik durumdarlarsa ve biz de güçlüysek onlarla ne yapmayız? Onlarla barış yapmayız. Şimdi zaten ee, o iddia ile beraber bu Ayet-i ele alacak kısmı anlatacak. Sen devam et bakayım. Özellikle günümüzde bazı kişiler, insanlar arasındaki ilişkilerde asıl olanın barış olduğunu ve savaşın ancak zaruret durumunda uygulanabilecek istisna bir durum olduğunu söylemektedir. Bu söylediklerin delil olarak da şu ayeti gösterirler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O iştendir, bilendir. Halbuki bu düşünce saldırı cihadının tamamen geçersizliğine yol açar ve cihadı sadece savunma savaşı olarak serinlandırır. Bu düşüncenin yanlışlığını altıcı maddede belirtmiştik. Enfal Suresi'ndeki bu ayet bu görüş için derin nitelinde değildir. Çünkü ayet Müslümanların ancak ihtiyaç duymaları halinde ateşkes yapabileceklerini belirtir. Bu belirttiğimiz şartı üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir o amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Ayeti açıklamaktadır. Enfal suresindeki eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o iştendir, bilendir ayeti ateşkes çağrısı yapmanın Müslümanların yararına olması ve buna ihtiyaç duyulması haliyle sınırlıdır. Muhammed suresindeki ayet ateşkes anlaşması yapmanın Müslümanların yararına olmaması haliyle ilgilidir. Bu ise Müslümanların düşmanı yenebilecek kuvvete sahip olmaları durumudur. Böyle evet. bir durumda söz konusu ayetten dolayı ateşkes veya barış çağrısı <gülüyor> yapmak caiz değildir. Çünkü böyle bir şey, İslam dininin diğer dinlerden üstün olması amacından sapmaya sebep olur ki, bu amaç cihatta asıl gayedir. Evet. Şimdi burada, e, yani burayla alakalı olarak yine usulde öğrendiğimiz bir tane kaideyi burada ne yaparız? Uygularız. Deriz ki biz, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeler indirmiştir. Bu ayetlerin bazısı muhkemdir. هُوَ الَّذِي kitabe minhu ayatun muhkamatun آيَاتٌ umul kitabi ve الْكِتَابِ وَأُخَرُ O Allah'tır senin üzerine kitabı indiren bazı ayetler muhkemdir, bazı ayetler nedir? müteşabihdir. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabı indirdiği zaman bazı ayetler vardır, dedi ki muhkemdir, bazı ayetler müteşabihdir. Muhkem nedir, müteşabih nedir o konuya hiç girmeden ama şunu kesin bir şekilde bileceğiz. Eğer bir konuda birden fazla, birden fazla ayet ve hadis varsa o konudaki tek bir nas'a yapışmak müteşabiye yapışmaktır. Öyle değil mi? Bak bunu bileceğiz yani muhkem ve müteşabiye tanımını bir kenara bırakarak bunu çok iyi biliriz. <gülüyor> tabi müteşabiye kim tabi olur? Kalbinde fitne olanlar. Öyle değil mi? Kalbinde eğililik olanlar fitne için onun tevhülüne, müteşabiye tabi olup tevhül yapmaya çalışırlar. Şimdi biz ne diyeceğiz? Şunu kesin bileceğiz. Bir konuda birden fazla nas varsa ve bir insan onlardan sadece bir tanesine yapışıp onu esas haline getiriyorsa o insan nedir? O insan müteşabihe tabi olan, kitabın anası olan, muhkemi terk eden ve fitne peşinde olun, olan kalbi, kalbinde eğrilik bulunan insandır. Öyle mi? En azından bunu bileceğiz. Çünkü mesela örnek veriyorum. Eğer müteşabih, tam anlaşılmayan, insanı yanlışa sevk edebilecek muhkem ise net anlaşılan ve konuyu netleştiren ayetlerse, bir konunun bütünündeki eksik bölümü almak kişiyi saptıracağından dolayı kişi otomatik ve müteşabiğe tabi olmuş demektir. Şimdi diyelim ki bir konuda iki tane ayet var. Önce konunun temeli var. Konunun temeli şu, müşrikle müslüman arasındaki ilişki nedir? Vela ve berâ ilişkidir, bir. İki, müşrikle müslüman arasında müslüman kuvvetliyken şirk yeryüzünden kalkıncaya kadar savaş hali geçerlidir. 3- Müslümanlar üstünken, ayet kelime diyor ya, Muhammed Suresi'nde asla onları barışa çağırma gibi bir lüksleri yoktur. 4- Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş. Bak konunun bütün naslarını alt alta koyduğun zaman, öyle değil mi? Bu sonda zikrettiğin ayet çok rahat anlaşıldı. Bak tekrar ediyorum. 1- Asır ilişki dostluk-düşmanlık ilişkidir. 2- Yeryüzünde şirk kaldığı müddetçe müslümanlar müşriklerle savaşmakla mükelleftirler. 3- Müslümanlar güçlü oldukları durumlarda asla ve kat'a kafirlerle barış anlaşması yapamazlar. 4- Enfaz suresindeki ayet وَإِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْلَا ala Allah. <عَلَى> Onlar savaşa yanaşırlarsa, barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş ve Allah'a tevekkül et. Şimdi konunun bütünlüğü içerisinde ayeti yerleştirdiğimiz zaman nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Aynı Şeyh'in anlattığı gibi, yani zaruret durumunda Müslümanların gücü yokken Allah Müslümanları helak etmemek için Müslümanlara zorluk olmasın diye barışı da, ateşkesle Müslümanların önüne koymuş. Ama biz bu süreçleri ve evreleri hepsini bir kenara atıp sadece Enfas Suresindeki ayeti alırsak <gülüyor> ve dersek ki, işte Allah demiş onlar barışa yanaşırlarsa siz de barışa yanaşın. Ondan dolayı biz müşriyeyle barış, her zaman biz müşriyeyle barış yapacağız. İşte bu insanın kalbinde eğrilik olduğunun en büyük neyidir? En büyük göstergesidir. Yani konuyu her konuyla, konunun bütünlüğü içerisinde ayetleri ve hadisleri biz ne yapmakla mükellefiz? Ele almakla mükellefiz. Ve tekrar söylüyoruz, ehl-i sünnetle ehl-i bid'at arasındaki en büyük fark, ehl-i sünnet konu hakkında lehlerine ve aleyhlerine olan bütün delilleri bir araya toplarlar ve selef-i salihin anlayışı üzerine bunu anlarlar. Ehl-i bid'at ise sadece hesaplarına gelenleri alırlar veyahut da sadece hesaplarına gelenlerin yani şey hesaplarına gelenleri asıl yaparlar. Diğerlerini de ona bağlı, ona tabi, ona ferk konumuna ne yaparlar? Ferk konumuna getirirler. Evet, devam ediyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen odur. Cihatta hedeflenen gaye, müşrikler ile savaşarak İslam'ın üstün kılınmasıdır. Müşrikler ya Müslüman olurlar ve alemin Rabbi olan Allah-u Teala'ya kulluğa dönerler ya da İslam'ın egemenliği altında aşağılanmış olarak cize vererek yaşamayı kabul ederler. Bir ve kahhar olan Allah'a karşı gelen herkes aşağılanmış olarak yaşamaya layıktır. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle Küçülerek elleriyle cize verinceye kadar savaşın. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. i̇bn Kesir Rahimullah, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o içtendir bilendir ayetinin tefsirinde şöyle der. i̇bn Abbas, Mücahit, Zeyd bin Eslem, Ata el-Hurasani, İkrime, Hasan ve Katade bu ayetin Tevbe suresindeki kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah velisinin haram kıldığını haram saymayan, bu hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleyi ve cizye verinceye kadar savaşın ayetiyle mensuh olduğunu söylemişlerdir. Bunun üzerine durulması gerekir. Çünkü Tevbe suresindeki ayet imkan olduğunda onlarla savaşmayı emreder. Ancak düşman fazla ise, bu ayetin belirttiği, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybe'ye günü yaptığı gibi onlarla ateşkes anlaşması yapmak caizdir. Bu nedenle bu iki ayet arasında, arasında çelişki, nes ve tahsis, sınırlandırma yoktur. Allahu Teala en iyisini bilir. Hı, devam et. i̇bn Hacer Hacer eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de onlara yanaş ve Allah'a tevekkül et. ile ilgili olarak şöyle der. Bu ayet, müşriklerle barış yapmanın meşru olduğunu gösterir. Ayetteki şartın anlamı, anlaşma yapmanın Müslümanlar için elde edilebilecek en büyük yarar olmasıdır. Ama İslam kafirlere galip konumda ise, o anlaşma yapmada da maslahat bulunmuyorsa barış yapılmaz. Dolayısıyla Enfer suresindeki ayet, barış anlaşması yapmanın vacip olduğunu değil, ihtiyaç halinde bunu yapmanın caiz olduğunu gösterir. Evet, şimdi bakın burada bilmemiz gereken bir şey var dikkat ederseniz İbn Kesir bir şey anlattı önce dedi ki hani Allah Azze ve Celle diyor ya onlar barışa yanaşsa sen de yanaş İşte İbn Abbas Mücahid, Zeyd İbn Eslem vesaire seleften bazıları tövbe suresine bu kılıç ayetleri demiş olduğumuz ayetler inmesiyle beraber bu hükümleri nesk ettiğini söylüyorlar yani artık barıştır falan vesaire bundan nesk oldu böyle bir şey yok diyorlar İbn Kesir ise ne diyor diyor ki yok Bunların arasında bir şey yok, bir çelişki bir falan, bir nesih, bir taksis yok. Biri bir hali ifade eder, biri bir hali ifade eder. Yani biri güçsüzlük halini, biri diğer hali ifade eder. Bu konuda e, cihat ayetleri ile alakalı. Mesela bazı ayetlerde hani فَعْفُ عَنْهُمْ Yani onlara karşı işte onları affet, onlara karşı geniş ol. وَيَوْتَ وَصْبِرْ Onların söyledikleri, وَصْبِرْ عَلَى مَا Onların söylediklerine sabret veya o barış anlaşması mesela. Ve in cenahu lis-selmi Onlar barışa närşlese sen de yanaş. Şimdi bir bu grup naslar var. Yani müşriklere sabır veya müşrikleri idare etme var. Bir de tövbe suresindeki bu ayetler var. Yani feizen selehal hurum faqtul müşrikine haythu Haram Haramayla çıktığı zaman müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün. Selef arasında buna ikisi bir yaklaşım var. Yani bu sabrı e, tavsiye eden barışı e, barış imkanı tanıyan ayetlerle bu kılıç ayetleri dediğimiz müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün onlara pusu kurun ayetleri normalde görüntü itibarıyla sanki bir çelişki var arada öyle değil mi? Biri şey tanıyor, müsamaha tanıyor öbürü ise hiç bir müsamaha tanımıyor ölecekler diyor ya iman edecekler ya ölecekler diyor. Bu iki e, şeyde mizanın iki tarafında olan ayetlerle alakalı iki tane yöneliş var. Birinci yöneliş işte i̇bn Abbas vesaire bazıları bu kılıç ayetlerinin bu önceki ayetleri nesk ettiğini söylüyorlar. Yani hükmünü kaldırdığını söylüyorlar. Nesh nedir? Sonradan gelen şer'i bir hükmün, önceden var olan bir hükmün ne yapmasıdır? Şer'i bir hükmün hükmünü ortadan kaldırma, kaldırıp onun yerine geçmesidir. Bu sıktır? Yani mesela önce diyor sabredin, sonra diyor öldürün. Ne oldu şimdi? Öldürün sabredin, kaldırdı. Artık sabır yok. Onlarla ne yapacaksın? Öldüreceksin. İkinci yöneliş ise şu. Yani bu iki nesh'ın şekilde nesh'ın arasında cem etme ile alakalı. Hayır, burada bir nesh yoktur. Bir durum Müslümanların zayıflık durumunu ifade eden ayetlerdir. Bir durum ise Müslümanların güç ve kuvvet durumunu ifade eden ayetlerdir. Allah-u Alem racih olan da nedir? Racih olan da budur. Neden? Çünkü biz demiştik ki eğer naslar arasında bir şey, naslar arasında cem' arasını toplama imkanı söz konusu oluyorsa neshe gitmenin veyahut da tercihe gitmenin anlamı yoktur. Her ikisiyle amel etmek de nedir? Her ikisiyle amel etmek de eflaldir. Hadi şimdi diyelim ki bunlar bunu neshe etmişler. O zaman bu ne demektir? Diyelim ki adam dünyanın bir yerinde tek başına müşriklerin arasında yaşıyor. Şimdi bu adam tek başına bunun tek işi tek tek müşrikleri öldürmektir. Yakaladığını yakaladığı yerde öldürecek. Manası çıkar. Öyle değil mi ayet? Bu ayetler bunu nesk etmiş dersek bütün Müslümanların üzerine böyle bir sonuç ortaya çıkar ki bu ne değildir? Bu zaten makul de değildir. Veya o da bir topluluk Müslüman bir araya geldiği anda hemen müşriklere saldırıp onları öldürmeleri mi lazım e diyeceğiz. Eğer neskettiği dersek. Böyle değil tabii ki. Nedir? vaka olarak da Müslümanlar güçsüz haldeyken bu ayetlerle amel edecekler bu hadislerle amel edecekler Müslümanlar kuvvet haline geldikleri zaman da ne yapacaklar yani şimdi sen güçsüz olduğun zaman müşrik sana diyelim ki hakaret ediyor ya i̇şte sen tekfircisin sen haricisin sen ne yapacaksın ki zaten? Mecbur sabrediyorsun. İstesen istemesen zaten sabredip Allah'a havale ediyorsun. Sadece bu benim dinimdir diyorsun. Öyle değil mi? Bak sabrettin. فَاسْفِرْحَلَى مَا يَقُولُونَ Onların dediklerine sabret diyor ya Allah Azze ve Celle Peygamber'in dönemindeki müşriklerin söylediklerine sabret diyor. Sen de bu dönemdeki müşriklerin söylediğine sabrediyorsun. Yapabilecek başka bu anlamda bir şey yok. Ama sen kuvvetli olursan bu defa ikinci grup Naslar devreye girer. Anlatabiliyor muyum? Kuşuncu nedir? Bu kuvvetle alakalı bir durumdur. Ondan dolayı iki yöneliş var. Yani bu sabrı, barışı vesaire emreden naslarla bu öldürmeyi ve cihadı affetmemeyi emreden naslar arasında sertliği bir, nesk ettiği söyleniyor. İki, nedir? Biri bir durumu ifade eder, biri bir durumu ifade eder. Biri kuvvetsizlik durumu, biri güç durumudur deniliyor. İnşallah ne yapılmıştır? Burası anlaşılmıştır. Evet. Şimdiye kadar söylediklerimizden İslam'ın barışa çağrı yapmadığı anlaşılmamalıdır. Aksine İslam barışa çağrı yapar. Ancak bu çağrıyı kendi sınırları içerisinde kabul eder. Hatta bu barışı bütün insanlarla yapmayı ister. Allah-u Teala şöyle buyurur. Resulüm, biz seni ancak alemler rahmet olarak gönderdik. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Şüphesiz ki Allah adaletin iyilik yapmayı ve akrabalığa yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. İslam anlayışında barış budur. Yaratılanlara acımak, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, Kullara kulluk yapmak yerine, güzel ahlaka teşvik etmek ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya engel olmak, bu barışın tanımıdır. allah Teala şöyle buyurur. Allah'a bırakıp da kimimiz, kimimizi Rabler elinmesin. Bunlar gerçekleşmedikçe cihadın hacibiyeti devam eder. allah Teala şöyle buyurur. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın <gülüyor> oluncaya kadar onlarla savaşın. Evet. Şimdi burada çok güzel bir noktaya geldik. O da nedir? O da şudur. Yani İslam savaşı emrediyor. Mesela cihat. Cihattaki gaye nedir? Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi biz diyoruz ki işte cihat, cihat işte Allah azze ve celle savaşı emrediyor vesaire. Peki bundaki gaye nedir? Mesela örnek veriyorum. Kendilerine davet yapıldı, davet yapılıp da davete icabet eden insanlarla savaşılır mı? Savaşılmaz. Demek ki İslam'da cihat, yani İslam'ın derdi adam öldürmek değildir. İslam'ın derdi insanların malını ve canını gasp etmek değildir. Anlatabiliyor musun? Şayet böyle olmuş olsaydı hiç davet yapmadan direkt insanlara ne yapar? Direkt insanlara karşı savaş açardı. Davete icabet eden bir insanla 100 senedir davete icabet etmiş bir insan arasında fark var mı? Asla fark yok. Öyle değil mi? Bir insan la ilahe illallah deyip de yani tabii bu la ilahe illallah sadece bizimkilerin söylediği gibi ağızda söylemek değil. Şirkten tövbe, tövbeyi ifade etmek için la ilahe illallah der de İslam olursa Sersen 100 sene önce Müslüman olur, o iş bugün Müslüman olsun. İkiniz de hukuk anlamında birsiniz. Halife de ondan sonra işkiliyse, halife de ondan sonra ganimette aynı payı alır. Ya şey ya, normal bir Müslüman da 100 senelik Müslüman da ganimette aynı pay alır. Bu adam da ganimette aynı pay alır. Öyle değil mi? Ceza hukukunda ona da aynı ceza uygulanır. Buna da aynı ceza uygulanır. Ha demek ki bizim derdimiz ne değilmiş? İslam'ın derdi adam öldürmek, savaşmak değilmiş. Zaten İslam'ın derdi nedir? İslam'ın derdi insanları Karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Şirk nedir? Şirk, şirkin varlığı zaten yeryüzünde fesadın neyidir? Yeryüzünde fesadın varlığı demektir. Şirkin varlığı yeryüzünde zulmün ve adaletsizliğin varlığı demektir. İslam insanlarla savaşıyorsa bunun gayesi adam öldürmek değildir. Kulları kulluğa kulluktan kurtarıp, yani bu alçaklıktan, esfer isafirinden safilinden kurtarıp yerin ve göğün Rabbine ne yapmaktır? Kulluk yaptırmaktır. İnsanı ve mahlukat haline getirmektir. Öyle değil mi? İslam kelimesi. İslam kelimesinin kökü nedir? Silimdir. Barıştır zaten. Öyle değil mi? İslam kelimesi hem teslimiyetten gelir hem de aynı zamanda silimden gelir. Silim nedir? Silim zaten barıştır, esenliktir. Selam ne demektir? Aynı kökten türeyen selam. Selam demek esenlik demek değil midir? İslam zaten esenliktir. İslam zaten adalettir. Yani cihan Sıraattan gaye insanları İslam insanlara İslam'a ulaştırmaktır öyle değil mi? Önce bir sözlü davetimizi yaparız kabul ettiler ettiler etmediler bu defa savaşırız öyle değil mi? Savaştan gayemiz de insanları öldürmek değildir ta ki insanlar Allah'ın dinini kabul etsinler, Allah'ın dinine girsinler veya Allah'ın dinine girmeye aday olan insanlarla arada engel ne yapmasınlar? Arada engel teşkil etmesinler ama bu kavram kargaşası demiş olduğumuz şey şu anda yani yaşadığımız dönemin en büyük musibetlerinden biri nedir? En büyük musibetlerinden biri kavram kargaşasıdır. Kavram kargaşası ne demektir? Daha önceki derslerde anlatmıştık. Ne demektir kavram kargaşası? Yani böyle bir tanım olarak anlatmamıştık hani kavram kargaşasının tanımı budur dememiştik. Ama örnekler vermiştik. Mesela merhamete örnek vermiştik yine cihatla ilgili anlatırken. Nedir mesela kavram kargaşası nedir? Kavram kargaşası, İslami olan bir kavramı İslam'la değil de farklı ideoloji veya kültürlerle açıklamaktır. Kavram kargaşası neymiş? İslami olan bir takım kavramları İslam'ın kendisiyle değil de farklı bir takım ideoloji, din veya kültürlerle, örfle açıklamaktır. Mesela selam ve barış. Öyle mi? Selam ve barış İslam'da var mıdır? Var. Hatta İslam'ın gayesi zaten selamet ve barıştır. İnsanlar yüzünde rahat bir şekilde barış içerisinde, adalet içerisinde yaşasın diye. tevhidin de, emri bilmeğrufunda, davetinde hepsinin temel gayesi budur. İnsanlar Allah'a kul olsun. Zaten insanlar Allah'a kulluk yaptı mı? Allah'ın şeriatıyla yönetildi mi? Fesat, bozgunculuk, zulüm ortada kalmaz. Öyle değil mi? Ha İslam'da barış var ama sen bu barışı İslam'ın anladığı şekilde anlarsan, bu anlattığımız şekilde anlarsan problem yok. İslami bir kavramı İslam'la açıklamış olursun. Ama sen kalkıp da barışı bugünkü işte diyelim ki demokraside, laiklikte, Yahudilikte, Hristiyanlıkta veya kendi babanın Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği senin ve babanın isimlendirdiği dinden açıklamaya kalkarsan ortaya ne çıkar? Barış nedir? Yahudiye, Hristiyana da cennetlik demektir. Barış nedir? Diyalog nedir? İnsanlara işte herkese eyvallah hepimiz kardeşiz, hepimize kim olursan ol gel demektir. Şeklinde ne yaparsın? Şeklinde açıklarsın. İşte bu nedir? Kavram kargaşasıdır ve bugün içinde bulunduğumuz en büyük problem de budur. Çünkü bizim problemimiz Yahudi ile Hristiyanla değil. Bunlar zaten kafir. Bunların küfrü zaten açık. Bizim dilimizle konuşan, bizim cildimizden olan, kendini bizim dinimize nispet eden, bizim kullandığımız kelimeler, bizim kitabımız ve bizim sünnetimizle insanlara yaklaşan insanlar. Öyle değil mi? Aynı kavramları kullanıyoruz. Ama açıklamaya gelince, içerini doldurmaya gelince biz diyoruz ki tekrardan bu kavramları Kur'an ve sünnete dolduralım. Önümüzde olduğu, örnekte olduğu gibi. Onlar diyorlar ki yok, biz bu kavramları ne yapacağız? Kendi hesabımıza gelen, kendi bildiğimiz şekilde ne yapacağız? Kendi bildiğimiz şekilde dolduracağız. Mesela merhamet, örnek daha önce de vermiştik. Anlaşılsın diye söylüyorum. İslam'da merhamet var mıdır? Biz kullara merhametli olmak zorunda mıyız? Merhametli olmak zorundayız. Bu bizim de Öyle değil mi? Bu bizim de normal insanların da kullanmış olduğu bir kavram. Bu kavram İslam'da var olan bir kavram. Örnek veriyorum, adam merhamet kavramından şöyle bir sonuca ulaşıyor. Ya Allah bile insanlara bu kadar merhametliyken, Allah bile işte insanlara işte merhamet ederken, rahmeti her şeyi kuşatmışken ya gelin bu insanlara şey demeyelim, gelin bu küfür işleyen insanlara, tamam adam küfür işliyor ama biz kafir demeyelim. Biz merhametli olalım. Burada nereye kadar doğru? Biz merhametli olalım kısmı doğru. Ama merhametli olalım kısmının içini doldurma kısmı doğru mu? Merhameti her şeyi kapsayan Allah, onların bir çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyen Allah. Öyle değil mi? Demek ki merhamet kavramını gene Allah'ın istediği şekilde do şey yapacağız, dolduracağız. Yani insanlara merhametli olmak, onların müşrik olduğunu söylemeye ne değildir? Engel değildir. Bilakis insanlar şirk işliyorsa, onların şirkini ve kendilerinin müşrik olduğunu beyan etmek merhametin ta kendisidir. Öyle değil mi? Merhametin ta kendisidir. Ondan dolayı nedir? Yani bu bir örnekte sadece kavramları ortak kullanıyor olabiliriz bazı insanlarla. Ama önemli olan kavramların ortak olması değil, kavramların içeriğinin nereye göre dolduruluyor olmasıdır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Barış meselesine de bunu anladık değil mi? İslamda barış vardır, ama İslam'ın kendi açıkladığı şekilde. Öyle değil mi? İslamda selamet vardır, İslam'ın kendi açıkladığı şekilde. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoksa vaakhiru da'wana en elhamdülillahi rabbil âlemin